Çalışıyoruz. Şirkin birçok kısımlarını müellif rahimahullah burada bu kitapta bize zikretti. Kimi zaman itikadi, kalbi amellerin Allah'tan başkasına yöneltilmesinden doğan, doğacak olan şirkin kısımlarını anlattı. Kimi zaman dilin ameli olan, lisan ile söylenen, yapılan, bundan doğan şirki anlattı. Geçen haftada yani en son almış olduğumuz dersimizde de sihir babını işledik. Burada sihrin işte bir şirk olduğunu açıkladık, söyledik. Hatta dedik ki sihir hem itikadi hem lisani hem de uzuvlarla, ağzalarla, bedenle işlenen bir şirktir dedik. Hatırlıyor musunuz bunu? Bunu şimdi soralım size. Şi sihir nasıl olur da hem kalple, hem dil ile, hem de azalarla, bedenle işlenen bir ameller sonucu sahibini şirke götürsün, götüren bir amel olsun. Bunu kim açıklayabilir bize? şirk hangi bakımından itikadi, sihir hangi bakımından itikadi bir şeytir Kim hatırlıyor arkadaşlar? Sihir yapan kimse itikadi olarak neden şirkete düşer? Allah Allah. Evet, söyleyecek olan elini kaldırsın. ortada konuşmasın. Evet. evet. dışında... Evet. Şeytanların, cinlerin bir tesire, bir etkiye sahip olduğuna inanır ki sihirbaz. Bundan dolayı ne yapar? Sihre yönelir, teveccüh eder. Ve böylece ne yapmış olur? Kalbi olarak buna inandığı için, itikad ettiği için şirke düşmüş olur. Peki lisani olarak diliyle nasıl şirke düşer? Evet. Şirki sözler söyleyerek şeytanlardan istigase ederek, cinlerden istigase yardım talebinde bulunarak, onlardan yardım isteyerek, diliyle de ne yapmış olur? Şirket düşmüş olur. Peki, beden ve azalarıyla ne yapar da Allah'ın sevmediği küfre şirke düşer bu kimse? Sihir yapacak, Sihir yapacak ki ona gelmeden önce, bazıları var ki, lisanla alakalı olarak bazı sihirbazları var ki, şeytanlardan yardım isterken aynı zamanda ne yapıyorlar arkadaşlar? Allah'a ve Resulüne sövüyorlar. Ta ki o şeytanlardan o hizmet o cinlerden o hizmeti ne alabilirsin. Alabilsin. Ameli olarak ne yapıyorlar? Üçüncü olarak ameli olarak nasıl bir şirk, nasıl bir küfür işliyorlar? Daha zahir, daha zahir, daha açık Mesela ben en son gittiğimde gördüm Medine'ye. Kur'an-ı Kerim'i almışlar, tuvalete atmışlar. Böyle fotoğrafını çekmişler. Adamın evinde yakalamışlar. Kimisi var, kimi sihirbaz, e, cadı diye bizim bildiğimiz kadınlar almışlar Kur'an-ı Kerim'lere. Kur'an-ı Kerim'leri almışlar. Kendi organlarına sürmüşler. Kan sürmüşler. Neceset, necaset bulaştırmışlar. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Küfürdür. Ondan dolayı Bakara suresindeki ayeti okurken alimlerin bu ayetten nasıl istidlal delil getirdiklerini sihirbazın neden müşrik olduğunu açıklamıştık. Ve demiştik ki sahabeden 6 kişi var ki kimi Elif Rahimehullah ne diyor sahabeden 3 kişi var. Onlardan ne rivayet olunuyor? Ne olunuyor, Evet, duy yapanın cezasının Haddinin, had cezasının ne olduğunu darbatun bir seyf. Kılıçtan ölüm olduğunu söylüyorlar. Kimdi bu üç sahabe? Hafsa. Ömer Hafsa ve Cundub, Cundub El-Khayr. Ömer Hafsa ve Cundub El-Khayr. Tabi biz dedik ki bu ettiğimiz zaman kaynaklara baktığımız zaman, döndüğümüz zaman sahabeden diğer bu üç sahabenin dışından dışındaki diğer başka üç sahabeden de Aynı şekilde rivayetler olduğunu ve bunların toplam 6 kişi olduğunu bize ulaşan 6 tane sahabeler rivayet olduğunu söyledik. Onlar kimlerdi? Kim hatırlıyor? Evet. Ömer. Başka? Hayır. Ömer. İbni Ömer. Ömer'i söyledi. İbn Ömer. Ondan sonra? Evet. Osman. Osman. Radıyallahu An. Ve? Kays İbni Sa'd. Osman ayrı Kays Emnu saat. Bu altı sahabe Sahir'in sihirbazın cezasının ne olduğunu söylüyor. Darbetun bir seif Ve dedik ki cumhur'a göre, ilim ehlinin cumhuruna göre siir yapan büyücü tövbe edilmeden, tövbe davet edilmeden, edilmeden ne yapılır? Öldürülür. Malik İmam Ahmed'in Hatta İmam Ebu Hanife'nin görüşünün bu olduğu söyleniyor. İmam Şafi'ye göre tövbe etmeye davet edileceği tövbe ederse yolunun bırakılacağı söyleniyor. Onun görüşte bu. Ancak Cumhur'a göre sihirbazın cezası budur. Şimdi bu elif bu babı bize açıkladıktan sonra, bu babı bize bu kitabında yer verdikten sonra sihirle bir noktada bitişen, bir noktada buluşan ancak hükmü Sihir gibi hemen direkt kişiyi dinden çıkaran, seviyede olmayan meselelere giriyor. ikinci babta. Yani sihiri açıklarken demiştik ki sihir, sebebi gizli olan, yapılan kimseye olmayan şeyleri varmış gibi gösteren, kimselerin, insanların sebebini görmeleri, sırrını bilmeleri mümkün olmayan, zor olan konular dedik. Logavi manasıydı, bu, buydu sihrin. Şimdi müellif rahimahullah bize Nebi aleyhissalatü vesselamın sözlerinden örnekler getirerek bazı amellere bazı yapılan fiillere işaret ediyor. Bunlar umumi manada genel manada sihirlen bir noktada birleşip buluşuyorlar. O da ne arkadaşlar? Sihir nasıl ki sebebi gizli, yapanın ne yaptığı bilinmiyorsa, tesiri etkisilik nasıl gizliyse ve insanların nefislerine etki ediyorsa, burada Mâ Elif bir Ola birçok hadis zikrediyor naklediyor ki bu hadislerde de bazı şeyler var ki insanlara bu şekilde ne yapıyor? Etki ediyor. Bir şeye koyulmuşsa o insan, bir şey yapmak istiyorsa onu ne yapıyor yolundan? alı koyuyor, yolundan çeviriyor. Mesela gelecek diyor ki fesahat, beyan güzel konuşmak nedir? Sihirdir diyor. Büyüdür diyor Aleyhisselatü vesselam. Peki yani vesselamın buradaki ifade ettiği sihirdir, büyüdür ifadesi bir önceki bapta aldığımız sihirle aynı manada hususi bir sihir Yani güzel konuşan, bu manada insanları konuşmasıyla büyüleyen kimse tövbe edil tövbe davet edilmeden hemen öldürülmesi mi gerek? Hayır. Ama o da sihirlen aynı noktada yani bir noktada birleş noktada birleşleştiği bir nokta var. O da nedir arkadaşlar? Kişilere yapmış olduğu etki ve tesir. Anladık mı arkadaşlar? Müellif rahimehullah'ın buradaki fıkhın anlayışının ne kadar ince olduğunu ne yapın anlayın. Şimdi burada mesela bize zikredecek bir burada hadis getirecek müellif rahimehullah diyor ki hadis Aleyhissalatu vesselam inel ve terqa ve tiyrete min cibt Şimdi burada bir takım fiiller zikrediliyor bu hadiste Aleyhissalatu vesselam ve bunların cibt olduğunu söylüyor. Hatırlarsınız biz birkaç bab öncesinde cibti açıklarken selefin sözünün ciple alakalı birkaç manada döndüğünü işaret ettiğini söylemiştik. Ama sözlük olarak, sözlük manası olarak ciptin ne manaya geldiğini söylemiştik. Ma hayra fihi. Ne demek cipt? Ma hayra fihi. Kendisinde hayır bulunmayan. şer olan şeylerin hepsine genel manada ne denir? Cipt denir. Özel olarak bu lügavi manası, ıslılahi manasına baktığımız zaman Selef'ten birçok rivayet var. Mesela Omar Radyoğlu diyor ki, şeytandır. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Yine Selef'ten bir rivayete göre o sihirdir. Bu da bir rivayete göre de nedir? Kahinliktir. Şimdi burada Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Eyafe ve't-tırk ciptendir. tiyara gibtendir. Min'el-cibt. Sihirdendir. Yahut şeytandandır." Diyebiliriz. Dikkat ederseniz burada bu hadise üç tane bir eylem 3 eylem zikrediliyor. Eyafe, ve't-tırk Minelcibt. Daha önce hatırlarsanız biz size min'in, min harficerinin Arapçada geldiği manaları sayarken bunlardan bir tanesinin ne olduğunu söyledik. Buradaki tebi'idiyye. Ne demek tebi'idiyye? Evet. Sihirin bir türüdür. Bir parçasıdır. Bu da doğru. Bu mana evet doğru. Diyoruz ki Eyafe ve tarık ve ve tayara sihirdendir. <gülüyor> Sihirden bir cüzdür bir kısımdır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Buna göre buradaki min hangi manada oluyor? ya kısım, bir parçadır, bir cüzdür. Aynı şekilde buradaki mine başka bir manada koyulabilir diyorlar ilim ehli. Diyorlar ki başlangıç. Yani başlangıcı. Eyafe denilen Tark denilen ve tiyara denilen fiillerin başlangıcı neydendir? Şeytandandır. Buradaki min o zaman hangi manada oluyor? Başlangıç manasında oluyor. İki manaya da gelebilir. Tabi minin Arapça'da birçok neyi var? Geldiği manası var. Buradaki mine iki mana verebiliriz. Diyoruz ki eğer sihir dersek cipte sihir dersek buradaki min hangi manada oluyor? Bir kısımdır. Bir parçadır. Cipte şeytan dersek ne diyoruz? Şeytandan başlar, şeytandan gelir, şeytandan öğrenilir. Peki nedir arkadaşlar? Tekrarlayıp duruyoruz. İyafe, vettark, vettayara nedir? Bize avf açıklıyor. Bu etba'ut tabi'inden sika olan sika olan bir Kimse diyor ki el-iyafetu el zecrut tayir iyafe diyor kuşları ne yapmak? Korkutup uçurmak. Manasında kullanılır. Kuşları korkutup uçurmak. Şimdi şu uçurabilirsiniz Allah Allah yani. Kuşları korkutup uçurmak. Uçurmanın önce sihirle yahut da şeytandan olmasıyla ondan sonra da tevhid kitabında yer almasıyla ne alakası var hocam yani. Tamam tevhidde hassas olalım da bu kadar da değil diyebilirsiniz. Tabi bunun kıssası var, hikayesi var. Cahiliye Arapları yani o kuşları neden uçuruyorlar, neden kaldırıyorlar, neden ürkütüyorlar? Bunun bir nedeni var. O da ne arkadaşlar? Bunlar bir işe koyulacakları zaman, bir iş yapacakları zaman o işin hayır mı, şer mi olduğunu anlamak için, bakmak için ne yapıyorlar? İstihara yapmak yerine, Allah'a tevekkül etmek yerine, sebeplere sarıldıktan sonra, sebepleri yerine getirdikten sonra işi Allah'a, Havale etmek yerine ne yapıyorlar? Kuşlara gidiyorlar, kuşları uçuruyorlar, korkutuyorlar böyle. Diyorlar ki sağ kuşlar sağ uçarsa biz bu işi ne yapalım, yapalım. Eğer kuşlar sola uçarsa biz bunu ne yapmayalım, yapmayalım. İşte ne bir aleyh ve da diyor ki bu şeytandandır, Yahut bu sihirdendir. Peki bunun sihirle ne alakası var? Deminden söyledim ben size. Yani müellif burada bunları niye açıkladı? Yani bunu yapan insanın cezası hemen kılıçtan öldürülmek midir? Değildir. Peki bunun sihirle alakası ne? Bağı ne? Buluştuğu nokta ne? Deminden evet. açıkladık. Ne olması? Evet. Tesir olarak da değil. Kişileri sihir nasıl yapıldığı zaman bir şeylerden alıkoyup geri çeviriyorsa, adam mesela büyü yapıyorlar, hanımıyla ilişkiye giremiyor. 14 yıl olmuş evleneli. Ben bir adam gördüm. Biz diyor hiç hanımımızla beraber diyor ilişkiye giremedik. Buna sarf deniyor. Büyücü Arapçı'da sarf. Karısını kocasından ne yapıyorlar? Ayırıyor. Ayırıyorlar. Bu sihir. Bunu yapan adamın cihazası darbetun bir seyf. Şimdi ne yaptı? Bir işe koyulması ne yaptı kişiyi? Yapacağı işten koydu. Aynı şekilde kuş uçurdu. Kuşları sağ uçarsa yapacaklar. Sola uçarsa yapmayacaklar. Ne yaptı? Sihirlen bu noktada buluştu. Tabu bu, bunun bunun hükmüne bu da şirk. Bakın arkadaşlar, şirk öyle insanların öyle insanların Çağrı filminde seyrettikleri gibi bir futun karşısına geçip ona tapıp karnı acıktığı zaman da onu yemekle sınırlı bir şey değil. Ve i̇nsanların şeytanın insanlara oynamış olduğu, özellikle bu çağda oynamış olduğu en büyük oyunlardan bir tanesi de bu şirkin kalbi ibadetlerde vuku bulacağını ne yapmıyorlar? Tahayyül edip düşünemiyorlar. Ya diyorlar ki yani ne var ki kardeşim yani ben himmet yaşeh dediğim zaman, şeyhim beni gelip yardım edip beni kurtaracağını düşündüğüm zaman. Veya hani kuşları böyle hani diyoruz ya işte kuş gördün karga gördün bugün benim kötü geçecek. Bunun neresi şirk? Diyenler en büyük, en güzel cevap Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Demek ki şirk bazılarının hoca kılığıyla çıkıp sağda, sağda solda böyle insanları güldürerek bir şey anlatmaya çalışan tiplerin algıladığı şekilde çok dar değil. Diyor ki ya kardeşim bunlar şirk şirk şirk şirk şirk deyip duruyorlar ama biz Allah'tan başka Allah mı var diyoruz? Allah'la birlikte başka yaratıcı mı var diyoruz da bize kalkıp bunlar hala şirk, şirk, şirk, şirk içindesiniz Allah şirk koşuyorsunuz diyorlar. Dediği kadar şirk dar bir mefhum, dar bir Çerçevede incelenebilecek bir husus, bir olgu değil. Çok geniş arkadaşlar. Kalbi ilgilendiren taraf var. Lisanı ilgilendiren taraf var. Amelleri ilgilendiren taraf var. Aleyhisselatü Vesselam bunun sihirden olduğunu, şeytandan olduğunu söylüyor. O zaman eyafe'nin ne olduğunu öğrendik arkadaşlar. Eyafe neymiş? Zecrut Ta'ir Kuşları korkutup Tarqu Ve Tarqu yukattu bil ardi. Avf açıklıyor. Tarp ise yere toprağa ne yapmak? Çizgiler çizmek. Nasıl yaparlarmış Araplar cahiliye döneminde bu yere çizgi çizip ondan bir şeyler çıkarmak meselesini? Bu adet nasılmış onlarda arkadaşlar? Bu adet onlarda şöyle vuku bulmuş. Bu işi yapan insanlar, tanınan insanlar bilinen insanlar var. Tabii herkes bunu yapmıyor. Hatta kabileler var. Bununla meşhur. Şimdi Türkiye'de de öyle. Köyler var. Bu işi yapan meşhur köyler var. Gidiyorsun falanca köy diyorlar. İşte Malkara'nın bilmem ne köyü. Oraya gidiyorsun son model arabalarla İstanbul'dan geliyorlar oralara. bir şey Taş köyü. Şu anda aklıma tam gelmiyor. Orada o kabile sistemi yok artık bizim memlekette. O bölgenin insanları, kadınları orada meşhur. Araplarda da böyle. Diyorlar ki es es Esed İbni Huzeyme kabilesi bu tak işiyle meşhurmuş olmuş. yani toprağa böyle çizgi çizme işiyle meşhur. Başa sıkışan onlara gidiyor. Bir iş yapacak. Şam'a çıkalım mı? Veya işte şunu yapalım mı bunu yapalım mı? Gidiyor bu kabileye. Bu kabileden bu işi bilen kimse diyorlar ki alimler Çifter çifter toprağa kuma çizgi çiziyor. İkişer ikişer. Böyle tabi belli bir e, simetrik bir çizgiler değil rastgele böyle çiziyor. Onu sağa sola çiziyor. Ondan sonra hızlı bir şekilde o çizgileri ne yapmaya başlıyor silmeye başlıyor. Ondan sonra birden elini çekiyor. Şayet Çizdiği çizgiler çift ise Çift olarak yani en son çizgi çift olarak kaldıysa iki çizgi kaldıysa diyor ki senin yapacağın iş hayırlı bir iş bunu yapabilirsin. Eğer o aceleyle hızlı bir şekilde silmiş olduğu çiz, çiz, çiz, önce çizip sonra silmiş olduğu o çizgiler tek bir tane kaldıysa diyorlar ki sen ne yapma? Bu işe koyulma. Bu işte ne olur? Başına bir musibet, bir bela gelir. Diyerek onu ne yapıyorlar? Yapmak istediği o eylemden, o fiilden alıkoyuyorlar. Diyorlar ki yapma. Bu da ne arkadaşlar? Tark. Bir de ne var? Tiyara var. Tiyara ise yine arkadaşlar tiyara ismi kuşlardan alınmış. Yani kuşlara bakarak uğursuz görme işlemine tiyara deniyor. Ama bu daha geniş manası var. Sadece kuşlarla sınırlı değil ister kuş olsun ister zamanla alakalı ister mekanla alakalı ister duyulan bir şeyle alakalı ister görülen bir şeyle alakalı olsun uğursuzluk bekleme işlemine eylemine inancına ne deniyor arkadaşlar Tiyara deniyor Tiyara. yani uğursuzluk beklemek peki tiyara'nın eyafe ile farkı ne arkadaşlar kim söyleyebilir bu şerhi dinledikten bu açıklamayı dinledikten sonra eyafe'yi açıkladık kuşları kovmak dedik Tiyara ise uğursuz Look, inancı dedik. Kim açıklayabilir? Aradaki fark Aradaki fark. Uyumayın. uyananlara soracağım şimdi. Gözleri kapananlara Gidenlere vücuduyla burada tiyara olup da Evet tiyara bir bakımdan diyor ki tamamı uğursuzluk. Hiçbir şey yok tiyarada. Yani güzel bir şey beklemiyorsun. Duyduğun şeyden, gördüğün şeyden Zaman ve mekandan uğursuzluk Bekliyorsun. Eyafe ise hayır, hayır da bekleyebilirsin. Kuşlar sağa uçarsa ne yapıyorsun? Hayır bekliyorsun. Bir fark bu. O zaman ne diyoruz? Tiyara bu bakımından daha dar. dar kas. Eyafe bu bakımından daha geniş. geniş. Çünkü tiyara sadece uğursuzlukla alakalı. Eyafe ise hem hayırlı bir şeyler olmak uğurla hem de uğursuzlukla alakalı. O zaman tiyara Eyafe'ye göre biraz daha bu, bu manada bu bağlamda daha dar. Diğer fark bu Diğer fark, bir fark daha var arkadaşlar. Evet, uyuyanlara soracağım. Gözlerinizi açın. Evet. Biri sadece kuşla, bir Kasım. evet. Birisi sadece kuşla yapılıyor. Heh, bravo Kasım. Allah'u aleyk. Birisi sadece kuşla yapılıyor. İyafi sadece kuşla yapılıyor. İyafi de bu bakımından tiyaraya göre daha dar. İyafi kuşla yapılıyor. Tiyara ise görülen, duyulan, mekan ve zamanla alakalı şeylerle yapılıyor. O zaman ilim ehli Arapça kitap okumaya başladığınız zaman göreceksiniz. Diyorlar ki İkisinin arasında diyorlar beynehuma umumun ve husus diyorlar. Beynehuma bu iki ıslah arasında, iki mesele arasında umum ve husus. Ne demek umum ve husus? İkisi yani. arasında umum ve husus var. Birisi bir bakımından daha geniş ve aynı zamanda bir bakımından daha dar. Birisi bir bakımından daha geniş ve aynı zamanda bir bakıma daha dar. dar. Anladık mı arkadaşlar meseleyi? Yani ilim bu şekilde öğreniyoruz. İlim ehli böyle sayfalarca bizim ifade edebileceğimiz şeyi pat diye böyle bir kaydıyla oturtmuşlar. Beyne huma ve husus. İkisi arasında umum ve husus ilgi var, ilişki var, alaka var. O zaman iafe kuşlarla alakalı olduğu için daha dar. Uğur ve uğursuzluk olması bakımından daha geniş. Tiyara kuş ve kuşun dışındaki her şeyle olduğu için daha geniş. Uğursuzlukla alakalı, sınırlı olduğu için daha dar. O zaman ne diyoruz? Beyne huma umum ve husus. Beynehuma umumun ve husus. İkisi arasında böyle birbirine girmiş ne var? Umum ve husus var. Fıkıh bunun örnekleri çok. Girmeye gerek yok. Vel cibd. Nedir cibd? Kale el hasen rennetu şeytan şeytanın sesidir diyor şeytanın sesidir. Hasan radıyallahu Hasan Basri rahimehullah ancak Hasan'ın rahimehullah'ın Müsned'de olan rivayetinde Hasan rahimehullah ciptini olarak açıklıyor. Sadece eşşeytan olarak açıklıyor. Şeytan olarak açıklıyor. Diyor ki elimehli müellif büyük bir ihtimalle rahimehullah bu lafzı İbn-i Kesir tefsirine bakarak ondan nakilde aldığı için İbn-i Kesir'de de bu şey var nakil var Hasan'dan. Rahimahullah. Diyor ki şeytanın sesidir. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yani şeytanın daveti, şeytanın insanları süsleyip, süsleyerek kandırdığı bir şeydir. Bu Eyafe. Bu Et-Tark ve bu Et-Teyara. Yani bunlar da nedir arkadaşlar? Şirktir. Ancak yapan insan bir önceki bapta olduğu gibi sihirbaz gibi ne olmaz? Olmaz. Yani peygamber arasından buna cipt demiş. Cipt de Selefin sözüne göre sihir. O zaman sen tövbem öbür sana yok. Diyerek ne yapılmaz? Kafası Adamın kafası uçurulmaz. Ama cahil insan, ilmi kitaptan alan adam her şeyi yapar. Ondan her şeyi beklersin. Daha geçen dün akşam birisiyle görüştük. Saf bir adam. Tertemiz bir insan. Böyle Adıyaman'a gitmiş, bağlanmış olaya. Adıyaman tarikatına. Diyor, gittim diyor orada. İşte bize 8 şart verdiler. Yaptık, gusül aldık. İşte, i̇şte, rabıta yapıyoruz, gidiyoruz böyle. Elem neşrah, elem neşrah lekeyi ezberlettiler. Böyle taş dağıtıyorlar. Sakın gözünü açmayın, kör olursun diyorlar. İşte diyor, biz korktuk. E, gözümüzü açmaktan. Yani böyle bu ortamda kendini bulmuş, saf bir kimse. Diyor, sonra diyor, Asker'e gittim, geldim diyor. Birisiyle tanıştım diyor. Bana dedi ki ya bizim de sohbetlerimiz var, bizim de desteklerimiz var. Gel. Tabii adamın geçmişi adı Yaman. Bir önceki versiyonu diyorlar. Nurzura takıldım. Onlarla oturdum biraz kalktım. Saf yani böyle. Tamamen diyorlar yurdum insanı böyle. Galiba bir delikanlı genç diyor beni diyor götürdüler gören mi? Bir yerde diyor bir sohbete. Bir girdim içeri diyor. Tabii ondan önce diyor beni götüren kimseyle diyor iş yerinde tanıştım. Beni gördü diyor. Tabii ben diyor yani Normal dindar bir ailene yetişmiş bir kimse değilim. Namaza da diyor herhalde askerden önce filan başladım. Beni gördü diyor. Nereye gidiyorsun? Dedi cemaate gidiyorum. Sakın! Cemaate gitme. İmamların arkasında namaz kılınır mı? Tağut, sistem filan falan dedi diyor. Ben diyor. Ondan sonra beni bir sohbete götürdü Üç gün diyor. Orada diyor. Korktum diyor. Bunlar ne dedim diyor. Bunlar ne dedim diyor. Bunlar, Bunlar adamı canlı canlı gezerler. Yani adam <gülüyor> orada rabıta yapıyor. Tevhidi öğrenmemiş, La ilahe illallah öğrenmemiş. Adama yapılan davete bakın arkadaşlar. Cehalete bakın insanlara tevhid diye sunulan davete bakın. Ne yazık değil mi arkadaşlar? Ne yazık. Yani bu insanların, bu tarz insanların çoğu anasını ana, babasına da böyle hüccet ikame ediyor. Anası babası imamların arkasında namaz kılınmaz derse tevhid öğrenmiş oluyor onlara göre. Öyle ki yetiş şey ye Aptur Kadir dese bile. Çünkü onlar için mesele ne? Cemaate mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Ne cemaati ya? İmamın arkasında namaz mı kılınır. Neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Cehalet ayeti okuyor, hadisi okuyor. Müşrikleri nerede görseniz öldürün. Kendini müşteri zannediyor. Yani ilim arkadaşlar, ilim çok ayrı bir şey. Yani, nasıl her mesleğin bir çıraklık dönemi, ustalık dönemi, kalfalık dönemi, ustalık dönemi var. Yani ilim öyle. Hemen Kur'an-ı Kerim'i al, hadisleri al, ondan sonra davete başlar. Ne yaparsın? daveti oradan başlarsın işte. Daveti oradan maalesef başlarsın ne yazık. Ve maalesef bunlara gençler de, bunlara giden, bunları dinleyen gençler de ne oluyor? Bulunuyor. Geçen çarşamba dersinde de bir örnek vermiştik hatırlarsanız. Kendisini öldürmesine sebep olan o delikanlı. Oradan cahil takım tayfası ne çıkartıyor? Bir insanın kendine bombayı sarıp patlatabilmesinin caiz olduğunu çıkartıyor. Halbuki o, o hadiste onunla ilgili bir ilgi ve alaka yok. Bunun örnekleri çok arkadaşlar. İnanın namaza kamet getirmeyi bilmeyen, kamet getirdiği zaman merfuyu refeden, eden, merfuyu nasp eden nasp cer okuyan Hutbeyi hacı okuduğu zaman cerri refeden, eden refi mansup eden insanlar hoca tayfasına çıkmış insanların karşısına insanlara ne öğretiyor arkadaşlar? din öğretiyor. Oradan hüküm çıkarıyor buradan hüküm çıkarıyor. Oradan bir şey söylüyor buradan bir şey söylüyor. Neden? Çünkü tevazu olup, tevazu sahibi olup ilim ehlinin dizinin dibine dizini koyup oturmadığı için her gün bir şey duyuyorsun. Ama ilim ehlinin şehlerine, ilim ehlinin kitaplarına, kasetlerine dönüp dinlese baksa, Bunların hiçbirinden bu tür şeyler çıkmaz, istinbat edilmez, anlaşılmaz. Müellif rahimehullah diyor ki: "İsnaduhu ceid." Ve Ebû Davud ve Nesâî ve İbn fi aynı rivayet diyor. Ebu Davud, Nesâî ve, ve İbn Hibban'ın sahihinde de var. El-Musned minhu. Ancak hadisin sadece Ebû Davud'da Nesai, ve nesai nesa-i ibni müsned olan merfu olan taraf var. Nasıl derim hep orada? Ebu Davud, Nesai ve İbni Hibban'da ne var diyor? Sayinde hadisin sadece merfu bölümünü rivayet etmişler. Hadisinde sayinde sadece hadisin merfu bölümünü rivayet etmiş diyor. Ne demek bu? Ne anladınız bundan? Şimdi Arapça bilmeyen bir adam bu kitabı tenevüde okudu. Bir de gençlere dedi bir Bir de gençlere dedi ki hadi gelin ders yapalım. Sonra o ifadeyi okudu. Sen oku. Sen ne yazıyor? Merfu olarak Merfu olarak Yani Ebu Davud'da Nesaide İbni Hibban'ın sahihinde merfu olarak bulunuyor. Sen ne dedin? Altında dipnot yazmış da Hı. zayıf hadis diye. Ha, ondan önce. Bu ne demek arkadaşlar? Diyor ki merfu bölümü. merfu bölümü sadece Ebu Davud ve ve İbni Hibban'ın sahihinde merfu bölüm var. Ne demek merfu bölümü var? Direkt yani. Yani hadisin sadece iafe Tark ve Tayara Minel cibit bölümü var bu kitaplarda. Etba'ud-Tabi'inden olan Avf'ın yapmış olduğu açıklama ve şerhler bu Ebu Davud'da ve Nesaide ve say İbni Hibban'ın sahihinde yok. Yok. Onu kastediyor anladık mı? Zaten hadisin merfu olduğunu herkes anlar. Yani şey olmaya gerek yok. Peygamberin sözü olarak peygamberi duydum ki öyle söylüyor diyor. Hadis merfu. Buradaki kastı ne-i müellifin? Diyor ki Ebu Davud'da, Nesaide ve İbn Hibba'nın sayhinde olan kısmı sadece nereye kadar? Peygamberden işittim. Bu cipdendir sözüne kadar. Ondan sonra gelen etba Tabi'nin açıklaması, Ebu Davud Nesaide ve İbni Hibba'nın sayhinde yok. Onu kast ediyor, anladık arkadaşlar? O da o kitabımızın o bölümüne not edin. Tabi dikkat ederseniz arkadaşlar tiyara zaten gelecek ilahi bablardan müellif Rəhımmahu bundan sonra yaklaşık olarak 3-4 bapta e, yani bundan önce sihir açıkladı sihir sihirle alakalı ortak noktada buluşan e, umumi manada buluşan ıslahları açıklıyoruz bu bapta bundan sonra kehanet babi gelecek ondan sonra tencim nucum e, yıldızlarla alakalı burçlarla alakalı bu mes bu meseleler gelecek peş peşe müellif Rəhımmahu ee, tevhide halal getiren, tevhidi deleyen ne yapacak? Bu bölümlere değinecek. Ve onun akabinde de tayara gelecek. Uğursuzluk babı gelecek. Bunların hepsinin şirk olduğunu müellif teker teker bizlere açıklayacak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Tevhidin ne olduğunu öğrendiğimiz kadar şirkin de ne olduğunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Ömer radıyallahu ne diyor? İnne mâ tumkadu İslam islamu urvaten urva İslam'ın düğümü tel tel kopar tel tel çözülür tel tel gevşer ne zaman izâ neşe'e fil islâmi men la ya'riful cahiliye. islamda câhiliyeyi tanımayan bir kimseye yetiştiği zaman ne olur islamda zayıf gevşer yani, tevhidi bilmek yeterli değil arkadaşlar şirki de çok iyi bileceksin yani alife bak her meseleyi tek tek ne yapmış bab açmış her meseleyi tek tek değilmiş Getirmiş olduğu hadislerden de bunları anlıyoruz. Diğer getirmiş olduğu rivayete bakıyoruz. Ani ibn-i Abbas radıyallahu anhuma kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men iktebese şu'beten minen nücum. Yıldız ilminden bir parça öğrenen, bir cüz öğrenen, bir kısım öğrenen kimse. Fakat iktebese, min, iktebese şu'beten minessihir. Sihirden bir pay almıştır. Sihir, sihirden bir parça, bir bölüm öğrenmiştir diyor. Zâdem âzâd. Bu yıldız, tencim, müneccimlikten öğrendiği şey arttıkça, bunda ilerledikçe, Siir'deki o da ne var diyor? Artar. Şimdi yıldız ilmi ikiye ayrılır diyor arkadaşlar. Bir yıldızlara bakarak, ilm-u Yıldızların yeryüzünde etkisi olduğuna, falanca yıldızın falanca etkiyi yaptığına, sebep olduğuna inanmak var. Buna ilm-u deniyor. Bu hadiste ifade edilen, kastedilen bu. Yıldızların yeryüzünde, insanlar üzerinde, yaratılıklar üzerinde etkisi olduğuna inanmak. Bugün bu çoğunlukla yaygın değil mi arkadaşlar? Evet i̇şte, senin burcun, senin yıldızın, senin ayın şu. O zaman sen böylesin. Sana böyle etkiler, Sen de böyle tezahür eder. Öyle değil mi Şeyh Valid? Bir de El-Muttesir var. El-Muttesir. Yani yıldızlara bakarak yön bulmak. Bu da bir yıldız ilmi. Hadiste kastedilen bu değil. değil. Bak. Yani bu çıkıp da aşımıza değmeyin. Birisinden duyduktan sonra bir alim işte şu yıldız işte şu yönü gösterir. Şu yıldız çıktığı zaman ilk bahar gelir. Şu yıldız çıktığı zaman sonbahar mevsimidir. Yağmurlar artabilir. Değil zaman ya Peygamber aleyhissalatü vesselam işte buyuruyor ki İbn-i Abbas'tan rivayetle <gülüyor> Sen sihirden bir pay mı öğrendin? O değil arkadaşlar ondan. O, maksat o değil. Aslında o ilim ehli bize edep, ahlakı da öğretiyor anlıyor musunuz? Görüyor musunuz? Teenni sahibi olmamız Ağır davranmamız, yavaş davranmamız, oturup şöyle ilmi öğrenmemiz gerektiğini her seferinde biraz daha ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Ulu orta, kendimiz böyle piyasaya çıkararak, meydana atarak ne yapmayacağız? Hızlı bir şekilde fetva, ahkam, hüküm vermeyeceğiz. Biliyorsak biliyoruz, bilmiyorsak bilmiyoruz. İlim soralım. İlim mehenninden öğrenelim diyeceğiz. Bunun sihirle ne alakası var arkadaşlar? Sihirden şey neyi? Benzer tarafı. Yani burada bir ne var? Kişiye olmayan şeyleri olmuş gibi gösterme tarafı var. Yani kehanet var. Mesela sihirde Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir şey yapardı. Yap, yap, bir şey yapmıyordu sihir olunca. Yapıyor gibi zannediyordu. Yani burada bir İnsana olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek var. Bunda da öyle. Alakası olmayan şeyi insana ne gibi gösteriyor? Alakası varmış, o işte etkisi varmış gibi diyor. Halbuki çok tehlikeli. İlerideki baplarda gelecek. Hayver'e giderken yağmur yağıyor, hava bulutlu. Sahabeden birkaç kısım diyor ki, falanca yıldızın sayesinde yağmur yağdı diyor. Kimileri diyor ki, Allah'ın sebebiyle Allah yağdırdı bu yağmuru diyor. Aleyhisselatü diyor ki, Allahuteala buyurdu ki, kullarımdan bazıları var, kafir olarak sabahladı. Bazıları da var, kim hükmüyorlar. Sabahları. kim diyorsa ki bulutların yıldızların sebebiyle yıldızların etkisiyle yağmur yağmıştır kafir olarak sabahları. yani böyle bir etki bağlayamazsın tesir bağlayamazsın yıldızlara bu da sihirden bir nedir cüzdür bir faydır ama hangi bakımdan gizli bir etkisi olması bakımından olmayan yukum olmayan bir şeyi alakası olmayan bir şeyi alakası varmış gibi tahayyül ettirerek göstermesi bakımından sihirle bir neyi var bağlantısı ilişkisi var ama ıstılahi olarak, hususi olarak, yapanın kılıçla cezalandırıldığı sihir kastedilmiyor. Anladık mı arkadaşlar? Bir daha daha vurguluyoruz bunu. Şirktir bu, elbette bu. Şirktir. Diğer, diğer hadise geçiyoruz. Ve linnesâ'i min hadis Ebi Hurayra, radıyallahu anh. Bu hadisi Birçok İslam alimi bundan önceki bir hadisi de e, sahih görmüşler. Sıhhati konusunda ihtilaflı olmasına rağmen, müellifin daha önceki biz menhecini söylemiştik. Yani eğer e, hadisin metni sahihse, onunla ilgili şevahitler var ise, ve ilim ehli tarafından da, ilim ehli tarafından da, müellifin, şeyhin, selefi varsa, Tahsin'de, Hasan olarak görerek yausay olarak gerek müellif onu kitabında ne yapıyor? Zikrediyor. İbn Abbas'tan rivayet olan hadisi de Şeyhül İslam İbn Teymiye, Nevevi, Zehebi, İbn Muflih gibi alimler ne yapmışlar? Sahih görmüşler. Kendisi de zaten isnadı sahihdir diyor. Diğer hadise geçiyoruz. Ve min hadisi eb <-hurayra> Ebu Hurayra. Nesai rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. ''Men akade ukdeten'' Kim bir düğüm atarsa sonra nefese fîhe'' Sonra ona ne yaparsa? Üflerse. Diyorlar ki nefes alimler tükürükle de değil. Yani ağzından böyle hafif bir hani böyle tükürük parçaları çıkar da çok hafif. Yani tükürük değil. Yani üfürmek, üflüyorsun böyle. Yapıyorsun. Eline böyle bir ıslaklık gelmiyor ama biz ne var? Bir hava var hafiften. O. Buna ne deniyor nefes. nefes deniyor. Kim diyor bir düğüme üflerse kim bir düğüm atar. Sonra ona üflerse fakat sahar ne yapmıştır? Bu sihir yapmıştır. Ve men sahara fakat ashrak kim de sihir yaptıysa şirk koşmuştur. Ve men taallaqa şey'en kim bir şeye kalbini, gönlünü, itikadını bağlayarak tutunur ona asılırsa bu kire Ona ne yapılır? Bırakılır. Allah onu artık o tutunduğu şeye bırakır. Bu hadisi İmam Zehebi mizanda iki illetinden dolayı zayıf görüyor. Birincisi ravilerinden İbad İbn-i var. Bunun leyin olduğunu söylüyor. İkincisi de Ebu Hureyre'den bunu rivayet eden zat kim arkadaşlar? Hasan Basri. Hadis alimler arasında tabii ihtilaf var. Hasan Basri Ebu Hureyre'den duymuş mudur? Evet. Duymamış mıdır? E, duymadığı varsayılarak Hasan ile Ebu Hureyre arasında bizim bilmediğimiz ne var? Bir kimse var. Düşmüş bir kimse var. Buna biz hadis ilminde inkıta diyoruz. Kopukluk diyoruz. Onun da kim olduğunu bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmediğimizden dolayı da hadis bu sebepten dolayı ne oluyor? Zayıf oluyor. Munkatî oluyor. Kesik oluyor. Kopuk oluyor. Eee Şeyh al-Albani rahimahullah da bu hadisi zayıf görüyor. Ancak dikkat ederseniz hadisin bütün lafızlarının neyi var? Bir şahitleri var. Mesela düğme üflemekle alakalı Kur'an'dan ne var? Kur'an'dan bir ayet var. Ne diyor Allah-u Teala? Evet. Kul euzu felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin ithâ ve ve min şerri nefâsâti Fil -kad. Düğümlere üfleyen üfürücü kadınların şerrinden Allah'a sığadık. Allah Sihirbazlar Allah böyle yapıyor arkadaşlar. İşin daha böyle girift, daha zor, çözülmesi daha uğraştırıcı olması için alıyorlar düğümü. Bağlıyorlar, bağlıyorlar, bağlıyorlar. ona üflüyorlar. Diyorlar ki, habiz olan, pis olan şeytanları, cinleri oraya çağırıp, toplayıp, büyü yapmak istekleri, tesir yapmak istekleri kimseyi bu şekilde etkiliyorlar. Şimdi yaygın olan bir şey söyledik geçen hafta hatırlarsanız. Artık cep telefonuyla bile ne yapıyorlar bu sihirbazlar? Katelahumullah <gülüyor> büyü yapıyorlar. Sihir yapıyorlar. Hemen diğer rivayete geçiyoruz. Ali İbni Mes'ud an. anh. bu açık, bu bizatihi sihrin kendisi. Bunu yapan kimse, sihir yapan kimse bu şekilde. Cezası nedir onun? Barbatun, biz sayı. Yöneticiler, bu işi elinde bulunduranlar tarafından ne yapılır? Uygulanır. An-ıb-i anh, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kal, Ela hel unebbi'ukum, Sizlere haber vereyim mi? Aleyhisselatü vesselam, ashabına diyor ki, Sizlere haber vereyim mi? Bu da bir teşvik var. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor değil mi böyle bir teşvik? Ayetlere bak. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum, allah Teala, sizleri elim olan azaptan kurtaracak bir ticaret size göstereyim mi diyor allah Teala. Yani Kur'an-ı Kerim böyle okumak lazım. allah Teala sana böyle seni meraklandırıyor. Acaba nasıl bir ticaret? İşte Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki, Ela hel unebbi'ukum. Size haber vereyim mi? Herkes kulağını veriyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bizlere verdiği haber, ya bizi cennete yaklaştıran bir amel bize haber verecek, bildirecek. Ya bizleri cehennemden uzaklaştıracak olan bir şeyden sakındıracak bizi. Değil mi? Yani Allah Resulü buyurdu. Kala, kala Resulü dendiği zaman hemen herkesin hazırlığa geçmesi lazım. Ne, de, ne buyuruyor acaba Allah Resulü Aleyhisselam? Sahabeler öyleymiş yani. Onun için ilim ehli, sahabeden sonra ilim ehli ne diyor? Eğer benim sözüm Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisine muhalefet ederse, ters düşerse alın onu duvara vuruldu. Neden? Çünkü bizlerin hepsine diyor beşeriz. Bugün bir şey söyleriz, yarın ondan döneriz vazgeçeriz. Şimdi sahabelerde peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerini hayra davet ettiğini bildikleri için ve Peygamberimiz onlara böyle teşvik ettiği için diyor ki ala hel unebbi'ukum mal adhu al adhu al adhu Arapçada hangi kelimenin veznine, kalıbına benziyor. Arapçada bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle okunması zor olan kelimeler var mesela. Onu her türlü okuyabilirsin. Mesela hadislerde geçer. ilim i Mehdi'nin sözünde geçer. Hareke de yok eski kitaplarda. Diyor ki mesela, bu kelime, kapıyı kapatmayalım. Bu kelime diyor, ala, ve, ala veznil vec. Ne demek vec? Arapçada yüz. Vec gibi okunur diyor yani. Bunun hiçbir yüzde alakası yok mu kelimenin? Yani sen belki kitap okursun. Var bazen o tercümelerde geçiyor böyle. Adam onun zannediyor 100 manasıyla ifade edilemeyeşti. Veya ala vezni al işte. <Gülüyor> hablu. Habl ne demek? İp. İp. Yani bu ifadeyi bu kelimeyi okunması zor olan kelimeyi düzgün okumamız için harekete yok. Ne yapıyor? İşte diyor bunu da bu kalıba göre oku. Bunu da bu kalıba göre yerleştirerek oku. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki el-adhu yani el-vejhu yani el-hablu bütün bu vezine göre okuyoruz. Yoksa bu kelimenin habl, iple yoksa bu kelimenin yüz ile bir alakası yakından uzakken bir alakası yok. Görürsünüz bu hadis kitaplarında. Ala-vezin vejh Ne bu el-adhu sözlük manası diyor ki bunun sözlük manası el -kat Kesmek, koparmak, arayı bozmak demek. Şimdi peygamberimiz açıklıyor. Sahabeler diyor ki, peygamberimiz <gülüyor> soruyor. E, açıklıyor. Diyor ki Hiyen Nemîmetu. Bakın. Teşvik üzerine teşvik. Merak üzerine meraklandırma. <gülüyor> Direkt diyebilir. Nemimeden uzak durun diyebilir. Diyor ki size eladhu. ''Yu açıklayayım mı? O nemimedir. Nemimedir. Gizli bir kelime. Nemime ne? El ad gizli. En nemime gizli. Ondan sonra açıklıyor. El kalatu beyne'n nas. İnsanlar arasında ne yapmak? Laf taşımak. Çok tehlikeli bir husus arkadaşlar. Allah'tan bu günahdan Allah'a sığınmamız lazım. Yani Diyorlar ki ilim ehli, Sıtkın, Sadık olmanın, Doğru söz söylemenin, Zemmedildiği, Teker. Gidiyorum diyorum ki, Yaren oğlu, Tekay'dan duydum, Tekay dedi ki, Yaren Çok cimri. Gidiyorum diyorum ki, Yarenoğlu, Tekay dedi ki, Veya işte Tekay diyor ki, Sen cimrisin. Şimdi ben burada yalan söyledim mi? Sözüm doğru mu? Hı. İşte diyoruz doğru sözün zemmedildiği bir husus, bir nokta ne? Nemime. Yani sözüm şunu diyemezsin ya ben yalan bir şey söylemedim ki doğru bir şey söyledim. Ne, ne. ne günah var bunun? Zaten yanlış bir şey söylesen onun adı ne? Buhtan iftira. Doğru sözü taşırsan en nemime. Bunun adı nemime. Diğer bir ismi hadiste geçti. El el azhu. Bunun başka bir okunuşu var ona girmeyelim. Bugün fazla kafanızı karıştırdık ilmi ıslahı olarak. <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam diyor ki nemime yapan söz taşıyanla alakalı La yedhulul cennete La yedhulul cennete La el... yedhulul cennete kattaat Cennete kattaatun giremez. Ne demek Yok. Nemime yapan giremez. Söz taşıyan giremez. Kattaat katta medifara Cennete giremez yani. Cezası bu kadar büyük. Laf taşımak. Öyle ve anladım. bu insanlar arasında ne yapıyor? Ayırıyor, Ayırıyor ve bozuyor. bozuyor. Yani müellif, yani. Ve müellif rahime. burada bunu niye zikrediyor? Sihre benzediği için. Sihre hangi baptan benziyor? Hangi şeyden dolayı benziyor? İnsanların, İnsanların arasını sihir. bozduğu için. Yoksa nemime yapmak ne sihir ne de şirk. Değil mi? Ama bir bağlantısı olduğu için Bizim ufkumuzu açmak istediği için bunu getiriyor. Görüyor musunuz? Normalde kitabı David'in metnini al, küçük bir şekilde kitapçık oku. Yani böyle okusun, okusun. Hiçbir manalarını atmazsın. İstimbat edip çıkartamazsın, anlayamazsın. Ama ilim ehlinin şerhini okuduğun zaman, ilim ehlinin şerhini dinlediğin zaman, sizin subhanallah. Yani yazan adam da bunu bir mana yükleyerek, bir şerh yükleyerek yazmış. Tabii bizim kastımız bundan o kırmızı kitapları okuyan veya o başka kitapları okuyan Bundaki mana farklıdır. Bunu o, yazmamış, o yazdırılmıştır değil. Kesinlikle bunu kastetmiyoruz. Buradaki ilme binaen çünkü ilim ehli genelde kitaplarını ne yazar? İki türlü yazar. Hatta üç türlü derler. Bir muhtasar özet. Suyunu sıkmıştır onun. Onu ilim talebesi ezberlesin. Sonra metni ezberledikten sonra şerhini okusun ki kafada metin kalsın asın onun üzerinden hareket ederek şerh yapsın, insanlara davet etsin. Şimdi İmam Muhammed bin Abdullah'ın, Muhammed bin Abdullah'ın da kitabı Kitab-ı Tevhid böyle bir şekilde lütfen. Yani Türkçesini tercüme etmişler. Alalım da kendi aramızda böyle bir ders yapalım. Girişimi pek faydalı bir girişim değildir olmaz. Bu kitabın ne var? Şerhe, güzel bir şerhe ihtiyacı var. Tamam diğer bir ve son e, esere geçiyoruz. Hadise geçiyoruz. Diyor ki velahuma aniyumun radiyallahu anhuma. Lehuma diyor. Kim o lehuma? O ikisinin rivayet ettiğine göre, kim o ikisi? Rivayet eden o ikisi Buhari'yemüştü. Buhari. Buhari diyor ki ancak İmam Muhammed bin bazı alimler diyor ki İmam Ab Muhammed bin Abdurrahman burada vehmetmiş. Bu hadis nerede arkadaşlar? Aynen. Bu hadis Buhari'de. Tam şöyle Buhari. Çünkü bazı diyebilir hocam ben Müslüman okudum Müslüman'da bu lafız var hatırlıyorum. Niye hemen Muhammed ibn Abdullah hatalıyırsın. Ömer İbni Ömer'den Abdullah İbni Ömer'den sadece bu hadisi kim rivayet ediyor? Müslim. Muharı rivayet ediyor. ediyor. Müslim bir hadis rivayet ediyor. İçinde bu lafız var. Beyan, fasahat, güzel konuşmak bir sihirdir. Onda bir sihir vardır ifadesi Müslim'de geçiyor ancak kimden rivayet? Ammar bin Yasir'den rivayet. Ammar bin Yasir'den rivayet. Yani belki bunu kastetmiş olabilir. Ancak ancak ıstılahi e, olarak hadis ıstılahında daha doğrusu ne olurdu? Veli Müslim'in, Veli Bukhari, Bukhari'nin İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre. Çünkü İbni Ömer'den kim rivayet etmiş? Bukhari. Ama aynı hadisi lafız olarak Müslim kimden rivayet etmiş? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ne kadar ince eleyip sık dokuyor ilim ehli görüyorsunuz değil mi? Yani, Muhammed İbni Abdülvahap Şeyhimizdir, hocamızdır, hata etmez. Yok arkadaşlar. Yani kimseye karşı bir bu dinde adam kayırmak yok. Hata hatadır. Yanlış yanlıştır. Vehmet vehmetmiştir, vehmetmiştir vehmetmiştir demiş alimler ilim ehli. Yani sonuçta ortada şöyle bir gerçek var. Bu hadis Müslim'de yuvarla gitsin de olabilir ama yok. İlimde o kadar ince ve sık dokuyacağız arkadaşlar. Hadis rivayetleri, hadis lafızları, kaynaklar. Bu hadis İbn-i Ömer'den İbn bu hadisi rivayet eden kişi kim? Muhali. Bu, bu lafızla bu hadisi Müslim kimde rivayet etmiş? Ammar bin, Ammar bin Yasir. Ammar. Hadisçiler böyle olmalı arkadaşlar. Hadisçiler hassastır. Haşar radıyallahu anh her sene hacca gelen sahabelere duyduğu hadisi soruyor. Böyle bir hadis duymuştuk peygamberden nasıl bir rivayet et. Yani değişmiş mi? Unutmuş mu? Bir şey ekliyor mu? Onu sınav ediyor. Sahabelerde böyle bir şey var. Biri birini sınav etmiyor. 10 sene sonra yine tekrardan soruyor. Böyle bir hadis duymuştuk. Nasıl oluyor yani? Kafa karışmış mı? Bir şeyler eklemiş mi? Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini koruyup muhafaza etmek için. Çünkü اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ Bizler sana zikri indirdik. Ki insanlara o indirilen şeyi açıklaman için. Bizler Kur'an-ı Kerim'i o zikri indiren ve onu koruyanlarız. İlim ehli diyor ki Kur'an korunmakla vaad olunduğuna göre onu tefsir eden hadis ne yapmıştır arkadaşlar? Dolaylı yoldan korunmuştur. Nasıl korunmuştur? İşte böyle ilim ehlinin sıkı tutmasıyla. Adam yazmış. Temminden biraz önce gördüm bir arkadaşın dükkanında. Yani Peygamberle alakalı bir durdurmak, dum mu ne öyle bir kitaptan bahsediyor. Kimin evinde bulunursa hamile kadın çocuk düşürmez, o ev, fakirlik gelmez, o hays olmaz, o hays olmaz diye böyle yazmış kitap yazmış. İçinde şirk, la, şirk böyle peygamberi ilahlık mertebesine ulaştıran lafızlar, ifadeler var. Baktım şöyle içine. Bakmadan önce de bir arkadaş orada bir lafız görmüş. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın peygamberlerin hakkıyla yüce ve hürmetine Allah'tan bir şeyler istediğini alakalı bir rivayet getirmiş. Ozat o kitabın yazarı, o cahil, bunu bana sormuştu. tabii ben ilim ehlinin kitaplarına dönünce, ortaya çıktı ki ilim ehlinden bir sürü kimse, Dar-ı Kutnis'inden tutun herbisi İbni Kesiri, Hadis alimleri, bu hadise uydurma demişler. Yani bırakmamışlar, bakın. Ortada bir boşluk yok. Yani Ozat zat, kendini bilmez, densiz, o kitabı basmış, onun altına iki tane de kaynak koyarak, belki dükkanında oturan adamı kandırmayı başarabilmiş ama daha bu kitabın yazarı dünyaya gelmeden asırlar önce, yüz yıllar önce Allah bu ümmet içinden öyle insanlar çıkarmış ki o insanlar kitaplara bu hadisleri kayıt edip kayıt düşmüşler uydurmadır. Şuriyavisinden şundan dolayı diye. Yani insanların bidat ehlinin şirk ehlinin yolunu daha onlar dünyaya gelmeden önce ne yapmışlar arkadaşlar? kamışlar kapatmışlar. Ama burada görev düşüyor? Bize düşüyor arkadaşlar. Hepimize. İlim öğrenerek insanlara bunu ne yapacağız? Açıklayacağız. Şerh edeceğiz. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Beyanda, fasahatte, güzel konuşmada ne vardır? Sihir vardır. Yani güzel konuşan adamın katli vaciptir demiyoruz değil mi? Yani nedir? Güzel konuşan insan, nasıl sihir yapan insan insanları etkilerse, güzel konuşan insan da ne yapabilir? İnsanları etkileyebilir. Hatta ahiret zamanı Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle insanlardan bahsediyor ki, öyle insanlar çıkacak. Dilleri diyor, lisanları ne gibi diyor? şey yapacak böyle? İneğin dili gibi. Yani yalaya yalaya konuşacak böyle sağ olsun yani güzel güzel konuşacak böyle, insanları sulandıracak böyle, dilini çıkaracak böyle, konuşacak insanlar, vay be, ne söz etti be, ne mükemmel konuşturacak ama halbuki münafık, halbuki şeytanın avanesi, dostu. Peki bu hadisteki arkadaşlar, fasahat, güzel konuşmanın sihir olduğu, sihir olmasıyla vasfedilmesi bir zem midir, yerme midir, yoksa burada bir medih mi vardır, bir ögüm vardır? Siz hangisi? İlim ehlinin cumhuru diyor ki, çoğunluğu diyor ki, burada medih var. Şayet güzel konuşan kimse, insanları güzel yolda davet ediyorsa. Kimisi diyor ki, hayır burada ne var? Zem var. Güzel konuşmanın hepsi nedir? Siyedir, kötüdür. Ancak doğru olan nedir arkadaşlar? Konuşma hakka davet ediyorsa, insanları doğruya çağırıyorsa, tevhide davet ediyorsa, bu nedir? Övgüdür. İnsanları etkin. Ama Kötü yola bir davet varsa kaleme, kitap kaleme alarak, telif ederek, konuşarak, yazarak biz buna diyoruz ki bu hadiste ne vardır? Onu Güzel. zem vardır. Evet. Hemen okuyalım. müellifin dikkat çektiği konuları. Evet. Dikkat çekilen konular İyafet, Tarp, tiaro, Cip'ten yani büyüden sayılan işlerdendir. Anladık mı arkadaşlar? İyafet, Tark haftaya soracağım. Özellikle bugün derste olan arkadaşlar soracağım. Onlar kendilerini biliyorlar. Böylece önümüzdeki hafta da arkadaşlar öğrenecek. Kim oydu bu bugünkü derste? Onlara soracağım hafta. İafe, e, tark ve tayara nedir? Çünkü açıkladık burada evet. <gülüyor> İafe ve tarkın ne olduklarına dair açıklama. Evet. Düğlecimliği bilip öğrenmek de büyüden sayılır. Evet. Düğüm atıp üflemek büyüdendir. Hı hı. Dedikodu ve insanlar arasında dönüp dolaştırılan sözler de büyü gibidir, evet. insanları <gülüyor> birbirinden ayırır. Belavatlı bir takım sözler de etkileyici tarzıyla tesir ettiği için büyüden sayılırlar. Evet bunların hepsine değinmiş bulunduk. Önümüzdeki hafta Allah bize elhamdül verirse kahinlerle alakalı baba geçeceğiz. Subhanakallahümme ve lühamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت الصافي كغطبي عليك.